Kısa yoldan böyle evet. Resulullah'ın ettiği bütün dualar etmiş olur muyuz? Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'ım senden her türlü hayrı istiyorum, senden de hay, her türlü şerre sığınıyorum diye bize dualar öğrettiği gibi kul, peygamberimiz senden neyi istiyorsa ben de onu istiyorum. Senden sana neden sığındıysa ben de ona sığınıyorum şeklinde dua etmesi caizdir ve alimlerimiz zaten bunu tavsiye ediyorlar. Evet, peki. Bunda bir teşekkür sıkıntı. MBC 뉴스 박진주입니다.